Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bilim adamları dünyanın en büyük yağmur ormanlarında ağaç kesiminin azaldığını açıkladı. BBC'nin haberine göre yapılan yeni bir araştırma, Orta Afrika'da Kongo Havzası'nda ormanlık alanların azalmasının ve ağaç kesiminin 2000 yılından bu yana üçte bir oranında azaldığını ortaya çıkardı. Afrika'nın ortasındaki Kongo Havzası, Amazon'un ardından dünyanın ikinci büyük yağmur ormanlarına sahip. Royal Society dergisinde yayınlanan bu son araştırmanın sonuçları bu havzadaki yağmur ormanlarının tahmin edilenden daha iyi durumda olduğunu ortaya koydu. Uydudan alınan görüntüleri kullanan bilim adamları Kongo havzasındaki ormanlık alanın yoğunluğunu ve bu yoğunlukta zaman içerisinde yaşanan değişimleri incelediler. Araştırma sırasında 1990'lı yıllarda her sene 3000 karelik orman alanının kesildiğini ancak 2000-2010 yılları arasında ağaç kesiminin yavaşladığı belirtildi. Bu dönemde ormanlık alanların kaybının 3'te bir oranında azaldığı ve senelik 2000 km2'ye düştüğü belirlendi. Bilim adamları Kongo Havzası'nın karbon depolamada önemli bir rolü olduğunu, bu bölgedeki ormanlık alanların zarar görmesinin iklim değişimi üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirtiyorlar. Unutmayalım azaldı ama sürüyor ormansızlaşma, üstelik yılda 2000 km2. Yunus Emre Yeşil Alanı gece yarısı yapılan operasyonla yerle bir edildi. Ana Kent Belediyesi'nin Yeni Mahalle-Şentepe arasında yapacağı teleferik hattının bir istasyonu olan Yunus Emre Yeşil Alanına 21 Temmuz Pazar günü sabaha karşı 3'te Çevik Kuvvet ve Toma eşliğinde operasyon yapıldı. Yeşil Gazete'nin haberine göre ağaçlar kepçelerle yerlerinden söküldü. Yunus Emre Yeşil Alanı artık tarihte kaldı. Belediye yeşil alanı inşaata açmak için daha önce de girişimlerde bulunmuş. İlk girişimde inşaat paravanlarının alanın çevresine çekilmiş. Tepki nedeniyle paravanlar birkaç saat içinde sökülmek zorunda kalmıştı. Ardından geçtiğimiz cuma günü 19 Temmuz günü saat 23 yani gece 11 sularında ağaç sökme makineleriyle bölgeye gelen bir ekip 3 ağacı sökmüştü. Çevredeki halkın bölgeye gelmesinin üzerine ekipler daha fazla ağaca zarar vermeden bölgeden ayrılmıştı. Ana Kent Belediyesi 21 Temmuz Sabah 3 sularında Yunus Emre yeşil alanına tekrar gelerek kalabalık bir grupla parkı yerli bir etti. Kepçe türü iş makinelerinin kullanıldığı operasyon sonucunda Yunus Emre yeşil alanında tek bir ağaç bile kalmadı. Belediye'nin gece yarısı operasyonu ile yeşil alanda bulunan 30 yaşındaki 35 Karaçam ağacı yok oldu yeşil alana Lightner firması tarafından teleferik hattının bir istasyonu yapılacak ve Ankara için bir ulaşım aracı olup olmadığı konusunda şehir plancılarının olumsuz görüş belirttiği teleferik için yeni mahalle bir yeşil alanını daha kaybetti. Yeni mahallenin merkez bölgesi yeşil alan ve otopark açısından yoksunluk yaşıyor. Dünya Bankası kömür santrallerine nadir finansman sağlayacağını açıkladı. Dünya Bankası'nın enerji yatırımlarına yönelik finansman desteği politikasında çok önemli değişiklik kararı böylece alınmış oldu ve kararların grubun yönetim kurulu tarafından da onaylandığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada kuruluşun enerji yatırımlarına sağladığı desteklemeye yönelik politikaları içeren ve 10 yılda bir güncellenen enerji sektörü talimat belgesinin bu yılki başlığının Herkes için sürdürülebilir enerji olarak belirlendiği bildirildi. Dünya Bankası gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde yeni kömür santralleri yatırımları için ancak yatırımın yapılacağı bölgede uygulanabilir başka hiçbir seçenek olmadığı çok nadir durumlarda finansman desteği sağlayacak. Geçen yılın Kasım ayında Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir çalışmadaki verilere göre kömürlü santral projelerinin %76'sı Çin ve Hindistan'da bulunurken Türkiye geliştirmeye çalışan projelerin kurulu güçleri bakımından sıralamada 36.719 megawatt ile Çin, Hindistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer almıştı. Uluslararası finans kuruluşları 1994 yılından beri tüm dünyada 156 kömür santrali projesine 37 milyar doların üzerinde finansman sağlamış. Finansmanda birinciliği 8.1 milyar dolarla Japon, JBIC'nin ikinciliği ise 5.3 milyar dolar ile Dünya Bankası grubunun aldığı söyleniyor. Bu açıdan kömürlü santrallerin azalması için son kararlar son derece önemli. Çünkü Dünya Bankası önemli finansman sağlayan kuruluşlardan bir tanesi ve kömürden artık çıkıyor. Çıktı bile. Akyaka danışmasından bir çağrı yapıldı. Özel çevre koruma alanı ilan edilen Akyaka'da aslında zeytin yetiştirme alanı olan büyük bir hazine arazisinin imar planlarına, Yapılaşma alanı olarak işlenmesi ve özelleştirme programına alınmasına karşı mücadele eden Akyaka dayanışması 24 Temmuz 2013 tarihinde söz konusu Zeytinlik alanda saat 12.30'da yapacakları basın açıklamasıyla kamuoyuna taleplerini bildirecek. Talepleri ülke genelinde verilen kent ve doğa hakkı mücadelelerinin ortak talepleri olarak Akyaka dayanışması doğa severler re destek için çağrıda bulunuyor. Evet artık...